Adam, savaş bayındır. Çocuk, utku güler. Bir dükkan sahibi, dükkanın vitrine satılık köpek yavruları yazan bir tabela asarken, yanında küçük bir erkek çocuğu belirdi. Köpek yavrularını kaça satıyorsunuz? 50 TL. Şey, benim sadece dört ulağım var. Yine de onlara bakabilir miyim? Tabii bakabilirsin. Çağıralım da gelsin. Kırpık, gel kızım. Gel gel, gel Kırpık. Ha, bak geliyor. Peşindekiler de yavruları. Bir ay önce dünyaya geldiler. Kırpık kaç tane yavrusu var? Beş tane. Bak onlar da annelerinin peşinden gelmeye başladılar. Ne kadar tatlılar değil mi? Ama dört yavru geldi. Siz beş yavru var demiştiniz. Bak beşincisi de geliyor. Bir ayağı topal olduğundan diğerleri gibi hızlı yürüyemiyor. Peki neden topal kalmış? Metverilerin dediğine göre kalçasında bir kemik eksikmiş. Hep böyle topallayacakmış. Ben onu almak istiyorum. <gülüyor> yok canım ne yapacaksın onu dedim ya. O yavru köpek topal ve hep böyle kalacak. Ne demek istediğinizi anladım. Ama ben o yavru köpeği almak istiyorum. Eğer o yavruyu gerçekten istiyorsan sana bedava verebilirim. Onun için para vermene gerek yok. Onu bana bedava vermenizi istemiyorum. Bu yavru da öbür yavrular gibi değerli. Fiyatı neyse size ödeyeceğim. Şimdi size 4 lira vereceğim. Kalan parayı da ayda size 4 lira 4 lira öderim. Bak gerçekten para vermene gerek yok. Baksana şuna, bu hiçbir zaman diğer köpekler gibi koşup oynayamayacağım. Gelin bakın, benim de sol bacağım yere. Ve gördüğünüz gibi iki çeylik bağla desteklenmesi gerekiyor. Ben de pek koşamıyorum. Ve bu yavrunun kendisini anlayacak birine ihtiyacı var.